Buongiorno Ankara Peep Aşam gourmet pizanın sunduğu modern sabahlarda buluşalım Buon apetito tutti Muaa modern, modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Güzel şarkı. Güzel şarkı Güzel şarkı Güzel şarkı,bu şarkı tutar Valla bu şarkı tutar, tutar Oktay Tamam diğer mikrofon Oktay tamam diğer mikrofon. Olsun şey gibi oldu. Sen güzel. güzel. Brown'un vokalistleri gibi oldun Fahir. Valla. Uzaktan uzaktan. Kısmet inşallah sen Brown'un vokalisti de olursun. Hay Allah olamazsın. <gülüyor> Niye Sam Brown roketledi mi? Yok canım roketlemedi. Birden James Brown'un roketlediğiyle karıştırdım. Ben bu ara her şeyi birbiriyle karıştırıyorum ya. Aman Fahir. Aman 24 Kasım 2014 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun, mutlu olsun. Canım evet. öğretmenlerimiz. E, bütün öğretmenlerimizin, özellikle sevdiğimiz ve e, değer verdiğimiz öğretmenlerimizin ki, ki e, sevmediğimiz ve e, şey yaptığımız öğretmenler de yok değil değil mi? Herkesin hayatında vardır yani. Var yani daha Ama... doğrusu nazaran, nazaran. Öğretmenler Var sevilmez mi? Daha genç arkadaşlarımız dinliyor bizi. Yok yok vardır vardır ama e, tabii sevdiklerimiz iz bırakır diye düşünelim evet. ve tüm öğretmenlerimizi de öğretmenler günü kutlayalım. Bir gün değil, sadece 24 Kasım değil. Biz 5 Ekim'de unuttuk. Aslında dünyanın kutladığı öğretmenler günü tarihi 5 Ekim. Sebep? UNESCO ve e, İLO, evet İLO'nun ortak belirlediği tarih 5 Ekim dünyada öğretmenler günü. Değişik değişik tarihler kutlanıyor değişik ülkelerde. Ne kadar güzel hepsini bir araya getirdiğimizde toplamda bir seneyi buluyoruz zaten. Keşke bir 5 Ekim'de kutlayaydık iyiydi aslında. İyiydik, unutmuşsunuz. 5 Ekim'de hamak bul diyorlar evet. ama 24 Kasım'a denk de geldi. Bizde bir alışkanlık 24 Kasım değil mi öğretmenler günü hep ülkemizde 24 Kasım'da biz artık o geleneksel olarak 24 Kasım'da kutluyoruz. Evet, 1981'den beri değil mi, 82'den Siz, beri mi? Öyle 1981. Bir evet, 24 Kasım'da öğretmenler günümüzü bir kere daha kutlayalım ee, diyelim. Ee, şimdi senin yok tabi okul çağında. E... Ah, olması olur mu canım çocuğun? Kalbi. Ço var mı Atlas'ın öğretmeni var mı? Atlas'ın öğretmeni var tabii ki. <gülüyor> Teşekkür ederim. ederim. Neler özeniyorsun? sessizlik oldu ne, neye özeniyorum ben de şaşırıyorum bazen. Öğretmenler İş... gönülü kutlayacağım seni uyutacağım. Kutlayacağım. Al işte atlasın da öğretmeni geldi. Ay şu herifini... De erkek erkek öğretmenin mi verdiniz atlasın? <gülüyor> öyle bir şey vardı değil mi? <gülüyor> hani vardır ya öyle bir şey vardır ya erkek öğretmen yani kadın öğretmen diye de bir şey vardır. <gülüyor> ay ay. Hoş geldiniz Ege Bey. Tüm velilerden para toplayarak bana bilezik almanı <gülüyor> rica ediyorum. Bu hep böyle, bu öğretmen böyle atlasın. İyi ki öğretmen mi? olmamış bu adam ya. Vallahi. Vallahi kolu kalkmazdı olsa... buradan buraya bilezikten yemin ediyorum bu, bu, yemin kadar. Yemin ederim isterdim, isterdi ha. Fahir Bey, bu hafta emeklemeyi bitireceğiz artık. <gülüyor> Yalnız 22 kişi sizin bir restoranınız varmış, oraya geleceğiz, <gülüyor> <gülüyor> sizi unutacağız. Çok teşekkür ediyorum Ege, Vallahi <gülüyor> hakikaten... Yani e, meslek olarak öğretmen de, öğretmenliği de seçsen eminim başarılı olurtun ama seçmediğine de bazen e, kar görüyorum yanıma. Teşekkür ediyorum. Gö gönderdin mi bir, hediye diye bir şey? Kutlanıyor mu Ali'nin okulunda Öğretmenler Günü 24 Kasım olarak yoksa başka bir tarihi mi? Valla onu genelde bir veliler organize ediyor. Bize bir haber gelmedi bu sene. Ne yapıyoruz? Ne veliler organize ediyorlar törenlerle kutlandı. Yani organizasyondan sorumlu veliler var onlar gönüllü yapıyorlar. Ee, bize herhangi bir şey gelmedi. Ee, Geçen sene gelmiş geliyoruz. miydi öyle bir şey? Daha önceki yıllarda yapmıştık galiba sınıf Bu tarihini hatırlamıyorum şey Ne yani. geliyor? Bir şey gelmedi dedin tahsilat makbuzu falan mı? Böyle böyle yapacağız. Öğretmeni <gülüyor> unutacağız <gülüyor> diye bir şey geliyor. Ona göre biz de uyuyoruz. <gülüyor> gelmedi. Hadi bakalım. Ya da şöyle yapılıyor. Biz ayrı bir şey yapacağız. <gülüyor> Ay, o da çok fena ya. Size ayrı bir şey. Yani seni ona layık mı görmüyorlar? Durumum yok diye mi görüyorlar? Ne diye görüyorlar? Ne acaba Doğru. şimdi okullarda öğretmenlerin aldığı popüler diye Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Anneme ee, çoğunlukla Şam'dan gelirdi. E, ve öğretmen evimizde... öğretmendi bu arada değil tabii mi? Tabii annen... annen de baban da öğretmendi. Evet ee, ilkokul öğretmeniydi annem. İlkokul öğretmenleri daha bir şey el üstünde tutuluyor. E, tabii canım. Yani... Çocuğu bırakıyorsun ya. Daha net bir şey var mı işte? Ama Şam'dan, Şamdan anılır mı ya? 6 tane Şam'dan vardı bir dönem bizim evimizde. Öyle evde. bir hava verdi demek ki velilere. Ve annem de yani hiç onu tabii atamadığı, kıyamadığı ve geri Peki çeviremediği için. Peki Şam'danları yakıyor muydunuz oktan? Hayır hiç yanmadı. 6 evet. tane Şam'dan değişik değişik yerlerde. Ve evinizi şatoya döndürmüşsünüz Hakikaten genç yaşınızda. Ben korkardım çünkü oynadığımız kutu oyununda da Şam'dan bir cinayet aleti olarak bana öğretildi. Doğru, yani, doğru, doğru. Yani ben onun mum, mum yakılıp üzerine konduğunu çok sonra sonra öğrendim. Sen onu kafaya vurulan bir nesne olarak biliyordun Tabii oynadığınız evet. oyunlardan. Yani... Odalarda... Ne öyle bir hava veriyordu herhalde yani köşk ısıtması da zor <gülüyor> falan diyorsa bir şey yapıyor Ay köşk... Yok Şam'dan her zaman ihtiyaç var Değil köşke. Aytül teyzenin evine gitmiştim onda da vardı 7-8 tane Şam'dan vardı onlarda da e, Demek ki öğretmenler Şam'dan sever <gülüyor> bazıları <gülüyor> Şam'dan sever Herhalde geçti gitti ama o dönü. Yani işte e, bilgi ateşini elden ele taşıyor ya öğretmenler evet. Evet, Onu da meşale alamayacağından şamdan... Bak o da olabilir Şam'dan oluyorsun bir mum gibi böyle eriyip bitmesin çevresine de aydınlık versin. O çevre de biraz geniş olsun diye böyle bir metafor olarak mı Ay, acaba? Vallahi ne güzel. Çok mu zorladın bilmiyorum. Yok mantıklı ya. Yüksek, Zaten yüksek. bu kadar zorlanır en fazla. Yani, yani bilemiyorum. Çocuklar, çocuklar bir günaydın dedik. Bunu bir günaydın vesilesi olarak, bir günaydın kabul, edelim. olarak kabul edelim. Bunu bir günaydın olarak kabul edelim ve e, reklamlar akabinde falan filan derken tekrar burlukta, burada olalım. Olur mu? Bunu anlaştık hay mı hay. bu konuda. Bugün hay hay. Keyifler içinde içerisinde yatasın. Evet, bugün Freddie Mercury, Mercury dediğimiz Merkür'ün de biliyorsunuz seneyi devriyesi. Doğru. E, o da e, keyifler içinde yatsın. Ee, İsterseniz ilerleyerek kalsın var. Keyifler içinde yatsın Evet, O zaman şöyle reklam dünyasına giriş Hemen akabinde çeşitli konularla burada buluşmak üzere diyorum Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Şarkı biraz çirkin olduğu için Burada girdik sevgili dinleyiciler Hepinize günaydın diyoruz bir kez daha 8.32 saatimiz macera dolu Pazartesi sabahında buyursunlar efendim Günaydın Tutkanım demiş ki Tektaş yüzük alanları duydum ben demiş Öğretmenler gününde Tabii öyle bir dönem vardı tektaşlar. Dedik Şam'dan dönemi bitti mi acaba dedik ee, tektaş yüzüğe veya küçük altına dönülmüş anladığım kadarıyla. Kampanyalı bir şeyler yapıyorlar galiba ondan herhalde. Böyle öyle bir ara de öğretmenler mi? günde bu kadar indirimimiz var öğretmenlere hediyemiz falan diye ilan olunca veliler de ona yöneliyor. E, dayanamıyor tabii canım yani. Ben hatırlıyorum da bak, anneme de böyle bir pahalı bir takımın bakımı bir şey alınmıştı. Böyle bir dert olmuştu anneme. Sonra velisini çağırıp böyle bir hafta falan bir evde bir konuşulduğunu hatırlıyorum ben. Velisini çağırıp o şeyi uygun dille iade etme şeyleri, taktikleri, şeyleri konuşulmuştu. Bir öğretmen diyebildiklerimiz genelde öyle zaten ya. Bahsettiğimiz karikatürler yani. Şunu, şunu, şunu istiyorum Yok, falan. Yok var ama öyle. E var maalesef de. ki vardır yani. Öyle Bizim bahsettiğimiz öğretmenler, öğretmenler gününü kutladıklarımız. Pırlanta gibi öğretmenler e var. Onlara ekstra bir pırlantaya gerek ben yok. Ben Nurhan Hanımın, Fatma Hanım'ın doğum günü bir kutlayayım ilkokul öğretmenlerim. Siz tek öğretmenle mi bitirdiniz ilkokulu? Tek öğretmen. Tek öğretmen. Tek, tek öğretmen öğresi. yasası döneminde geçtim. <gülüyor> Bizim öğretmenimiz emekli olmuştu ikinci sınıftayken. Hmm. Ne travma ne travma. Valla ben işte şeyi o gün anladım yani bu boşanma ve çocuğun ortada kalması hissinin ne olduğunu ha, ne oldu şimdi biz ne yapacağız yani biz artık gazetemi toplayıp satacağız falan gibi ağlamıştım da Sonra. çok ağlamıştık ya bütün sınıf ağlamıştık birisi ölmüş <gülüyor> bir de gibi. o da şey oluyor ya biri ağlayınca öbürü Senin ilk okul öğretmeninin adı neydi Fahir? Gökçe Ergüneş. Görüşüyor musunuz Ankara'da olmasının şeyiyle Fahir yoksa? Yok yani çok uzun yıllardır. E... Hayatta mı onu biliyor musun? Onu da bilmiyorum. onu da. O biliyorum. zaman almış olalım. Almış olalım. Sen Facebook'ta kezden. yok musun? Hiç yapmadı mı size sınıftakiler Facebook esprisi? Valla Facebook'ta olmadığım için onu bilmiyorum. Fahir'in Facebook'ta aktif olan e, sınıfı galiba lise sınıfı değil e, lise, mi? Evet lise sınıfım son derece aktif ama... E, Oradaki öğretmenleriyle e, e, görüşüyor. Evet. evet <gülüyor> bildiğim kadarıyla ben de Berna Hocam'ın... Ee, buradan Öğretmenler Günü'nü kutlayayım Bizim de 5. sınıfta bizi mezun ettikten sonra Emekli olmuştu ee, Erna Hocamız hı hı. Onun ayağına basmıştım ben Acaba ondan mı emekli ondan dolayı görüşemiyorsunuz Çok mahcup oldum ve ilk okuldaki 5 senedeki aklımda kalan 3 anıdan biridir <gülüyor> Çok kuvvetli şekilde ayağına basmıştım Onları da seneye anlat Oktay Takdir Gülüyor. edersiniz ki o zaman da iri yara bir insanım <gülüyor> Oktay en neşeli günlerinden ve anılarından Birinde mi oldu bu böyle bir şeyler Karne alırken oldu abi Karneyi alırken karneyi öğretmen dağıtırdı ya. Hı hı. Böyle gittim koşa koşa gittim. Bir ayağına bastım. <gülüyor> Kadıncağızın yani öğretmenlerin hakkı ödenmez. Gıkını çıkarmamıştı. <gülüyor> Nasıl tiksindiyse benden ondan sonra dilekçesini verdi emekli oldu diye tahmin ediyorum. <gülüyor> ayu ayuu deyip şey yaptı. <gülüyor> Öğrenciler çok bozuldu diyerek herhalde. <gülüyor> Bir de o yaşta bir şeylik oluyor ya bir özür dileme falan da olmadı yani. Hemen koşarak kaçıyorsun. Bir oluyor ya da bana ait miydi o bilmiyorum da. O durum... Yok canım hepimiz mi aldık ya? Yani bir utan Çok utanmıştım yani. Öyle bir durum Utanma, var. Utanma okta atlat artık atlat. Kırkına, öfeliğim, kırkına geliyorsun. Öğretmenim öfeliğim ayağınızı isterseniz <gülüyor> falan diyememiştim yani. Öyle hakkı ödenmez. Üçüncü kez en büyük yalancı seçilmiş dünyanın en büyük yalancısı pislik. Kim? Ee, çok özür diliyorum. Biz de öyle birini bilmiyoruz ya. Dünyanın en büyük yalancısı oo, diye. Yalan oo. söyleyen bir sürü insan var da en büyük yalancı diye bir şey yok. Onlar bu şeye girmiyor işte. Yarışmaya girmiyor ee, ama Yani İngiltere'de seçilmiş. Üç yıldır e, olduğu gibi. Üçüncü yılda e, George Camp e, dünyanın en büyük yalancısı ünvanını e, üç yıl üst üste almaya hak kazanmış. Bu yılki ödülü <gülüyor> Kralçe tarafından kendisine takdim edilmiş. Ney? Bu... 25 starlik ve bir kasa bira. <gülüyor> o zaman Barda Pavyon'da yapıyorlar Çok turnuvayı. Güzelmiş. Valla bilmiyorum nasıl yapılıyor ne oluyor Onun ayrıntısı yok ama e, 58 yaşındaki George Kemp komik biri olmasının Avantaj olduğunu söylemiş <gülüyor> Espiriyle mi söylüyor ya <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> Neye avantaj nasıl seçilmiş bilmiyorum Herhalde bir bar ortamında falan Kasaların üstünde mi yapılıyor Herhalde çünkü bir kasa bira dediğine göre Herhalde bira kasasını da boşa harcayacak değiller Ve <gülüyor> herhalde biraları dağıttığımıza göre Kasanın üstüne de rahatlıkla oturabiliriz En büyük yalancı üçüncü kez. Herkese şey olmaz bu Ah, nasip olmaz yani. vallahi nasip olmaz. Öğretmenlerimiz dediniz, güzel dediniz. Önümüzdeki çarşamba günü kaç yaşına girecek? 75 yaşına basacak olan çok değerli sanatçımız. Rakın efsane ismi. babanesi diye de geçer de. Rakın Rock'ın Hamilinesi. Tina, Tina Turner. Tina Turner evet. Amerikalı şarkıcı Tina Turner. Aynı gün İsviçre'de bir konser verecek. 20 yıldan beri İsviçre'de yaşayan ve vatandaşlık alan Turner'ın biletlerinin hepsi ne oldu? Satıldı. Solda kaybolmuş out. olabilir mi? <gülüyor> Vallahi hepsini. Vallahi koymuşsun? benim de son iki sıram kaldı bu arada 29 Kasım'daki gösterimde. Evet, yani, Vallahi ben de ya. kendi çapımda bir Tina Turner gibiyim hmm, yani. Sen de neyin stand-up'ın? Baba <gülüyor> Yok, kendi stand stand-up'ın stand haşarı çocuğu. Haşarı çocuğu. Evet, cimcimesi. Stand up'ın cimcimesi. Yo Yok. stand up'ın baby face'i Ege Kayacan. Hah bu iyi oldu. Bir <gülüyor> yani, çünkü... Atalay Demirci değil. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Kimi özeniyorsun Ege? Türkiye'nin yeni Atalay Demirci'si. <gülüyor> Ay ay karım beni dövi. Eski formül pilotu. Eee sadece müjdesini mi vardı? Müjdesini verdim canım. Gitmek isteyen olursa İsviçre'de hani bilet alacağız falan diyenlere hiç heveslenmesinler. Solda att dediğimi sadece. Müjdenin de haberi yoktur. Biz dinliyorsa ona da bir müjde oldu. Ben, ben Tintatörleri zaten böyle şarkılarını tek tek beğenirdim da, o filmini seyrettikten sonra. O filmi derken Hani hayatın hayatın adına, o adamın koboy çizmesini çıkarıp kadının dövmesinden sonra bir de şey oldum yani. Çok kadına, sinirlendim. Onun ben. yanında Neydi o lazım. adamın adı? pisliği Aik. Aik. hayvanı. Aik. Valla yani Aik diye bir adamda hiç yani bütün Aiklara karşı şey oldum ben tiksindim ne pis herifmiş ya terbiyesiz. Vallahi senin. ondan sonra Tina Turner'ın ne peşinde gitmek lazım kadın hak etti çünkü. Ya Öküz abi. diyebiliyor muyuz? Öküz diyebiliriz. Ike. Öldü mü Ayk? Öldü öldü. Sefalet içinde. Sefalet içinde. Beter olsun. Çok özür diliyorum. Ee, Hangi Amerikan başkanının şeyiydi Ayk? Köpeğinin mi? Yok takma adı fay. Bazıların <gülüyor> öyle oluyor ya beyaz sırayın kopeya. Ayzen hangisi? hangisi? Bravo. Vallahi başka kim olacak Ayk diye. Reagan olacak hali yok herhalde. <gülüyor> O da bana bana da deyin dedi de Valla Ege'cim de burada çok Bizim güzel Müzik dinletiyorsun Ege Müzik dinletiyorum çünkü soruları Oktay'ın duymasını istemiyorum <gülüyor> Ya böyle bir şey Öğretmenli şarkı çalayım istiyorum da Öğretmenli şarkı Şimdi teacher geçen bir tane şarkı var Onun da hiç alakası yok Hey teacher leave us kids o, Yok o değil Şey de var bir tane George Michael şarkısı var <gülüyor> Onu çalacağım birazdan Acıklı acıklı ya, teach, o... Bir yerde teacher dediğini hatırlıyorum e, O zaman oylamaya sunalım Pink Freud mu? Yoksa George Michael mı? Ama ikisini de çalarız canım. Bugün biraz da şey çalmamız lazım. Bugün biraz da Freddie Mercury çalarsak hmm. ona da çok ayıp olmasın. Yani ayıp İtalide olmadan. İtalya'da Ali Rıza Binboğa. Evet. Yani lütfen. Bunu Bunları harmanlayıp güzel bir şekilde... Bir kolaj çalışmasın. çalışmasın. Niye Ali Rıza Binboğa? Evet, Redman bir kutsaldır. Onu onun iyi. da değil mi? O şarkı tabii. tabii. Evet onun da. Ee, karın beni dövi eski formüle bir yarışçısı Ralf Şimaher, e, Mihail Şimaher'in kardeşi parantez içi 39 karısının kendisine ağzını burnunu kırdığını ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayette bulundu kime? Abisine mi? Abisine ha, Abisine Abisine, abisine. abisine. abisine. E, Abisinin şikayette bulunamaz ama tabii ki mi şikayette bulunabilir? Federal Almanya mahkemelerine mi? Evet. E, Angela Merkel'e Merkel e şikayette bulundu bu beni hep bövüyor diye. Karısı da oradan <gülüyor> Ralf diye böyle etlerini bura bura bura bura. Merkel de bir tane çakmıştır o zaman. E, Valla öyle. Adam oldu da dayak yeme demiştir. E, Valla şey de, temiz yüzünde bir adam yani insanın hiç öyle şey yapası gelmiyor. içinden şiddet duygusu uyandıran bir şey yok. Ama neler oluyor neler bitiyor kendi evlerinde özel dünyalarında onu bilmiyorum ama kadında da bir fettanlık var bir taraftan. Şöyle konuşalım genelde bu dayak aile içi şiddete edilen lafta bir şey yapıyor ki hak ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ya o çok çirkin bir şey değil mi ya? Vallahi. Vallahi işte. Herkeyi de kadına da yani. En kötüsü o zaten işin. Hak ediyor. O da hak etmiştir. Kesin hak edecek bir şey yapmıştır. Neyse polise şikayette bulundu. Polise mi? Polise tabi. Ha ben de zannetim hakikaten esprili bir şekilde böyle bir yerde buluşuyor. <gülüyor> Angela Merkel. Bu da benim <gülüyor> <demeyeceğim> de benim. <gülüyor> Yok maalesef. Ne esprisi ya dayan esprisi mi olur? <gülüyor> evet. Alman ya. polisi de yalnız şeyidir ha. Yani <gülüyor> vallahi. <gülüyor> <o> Ay <gayet. gülüyor> gözüm bakkaşım gözüm oynuyor yani. Alman polisinden herkes çekiniz. Yani. Ne demişler kadına? Kadına bir Lütfen. şey dememişler. Bakacağız demişler. Kadın da şey demiş. Esası demiş o bana vurdu. Ben de onun üstüne ağzını burnunu kırdı falan diye. Böyle işte onun üzerine herkesin ayrı ayrı efendim ifadesi alınsın şey yapılsın. Hadi bakalım. E, hadi bakalım ayıkla pirincin taşını demişler. Ee, önümüzdeki günlerde güzel boşanacaklar bakalım ne olacak kim kime vurdu ilk darbeyi kim vurdu hepsini göreceğiz. Bu arada bugün verdiğim haberlerin hepsinde de aile içi şiddet var. Cinat dönür, Doğru. Ondan sonra hemen akabinde Ravci Maher, ailesinin kendi işte özel şeylerini neler işte neler kadar... geldi başlama Ne aileler yani? var hep bakıyoruz gazetelerde görürüz, Michael Şımaher mi? ne oldu? Michael Şımaher fedaisi de... mi? devam ediyor. Hayata döndü mü yoksa gene böyle zor şartlar altında mı? Ya yani yani dönmeyecek. Uyutuluyor da uyandı, değil mi? Şimdi ev, evinde galiba bakımı. Biz de öyle, var, öyle biliyoruz. Evinde diye biliyoruz. Ee, onu göreceğiz. Ben bugün bir İngiltere'den bir haber vermiştim. Pek tutmadı. Ee, <gülüyor> az önce dünyanın en büyük yalancısı haberi ha, bir kere daha denemek istiyorum şansımı. Müsaade eder misiniz? Tabii ama o dünyanın en büyük yalancısı adamın <gülüyor> esprili olması beni şey yaptı. Konudan soğuttu mu? Yani mı? şimdi Pap'ta bilmem ne herkes bir yalanlar söylüyor bu çıkıyor kraliçede hepimize 50 pant verecek mi? <gülüyor> Bu tip bir yalan mı söylüyor? Esprili adam. <gülüyor> Şu anda ben de soğudum. Valla ben tiksindim. İngiltere'ye gidersin <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> Ki vizem olmasına rağmen. Herkesin, bizim yani herkesin de, bizim, bir tarzı var, herkesin bir havası var. Şimdi adam der ki ben de İngiltere'ye gidecektim falan, gitmeyeyim falan. Ama işte orada derler ya işte vize sorun. Ha tamam zaman falan diye şey yapacaktı. Benim bir vize sorunum olmamasına rağmen, rağmen, rağmen, rağmen, rağmen yani hiç bütün hevesim karşı. "Fay yine değerlendir İngiltere e, sadece bu tip adamlardan oluşmuyor, oluşmuyor." diyerek şansımı tekrar denemek istiyorum. İngiltere haberiyle İngiltere Prensi William ve eşi eee e, Düşes Kate bir akşam yemeğinde biri, bir araya yemişler. geldiler. Bir araya gelmişler. E normal e... her aile gidiyor. Bu hafta sonudur bir şeydir <gülüyor> gitmiştir. Ne yediğini Uzun işlemiş. uzun konuşmuşlar. Şunu yedik bunu yedik. Ne kadar hesap geldi diye. Ne kadar hesap gelmiş soruyoruz Valla en son İngiltere'de yemek yiyen aramızda ben olduğum için. Şöyle söyleyeyim size çocuklar çok pahalı. Ama iki kişi yedi içtiyse. Ne, iç, içtikleri var mı yoksa normal bir... hepsi dahil hepsi dahil ne bileyim abanmışlardır belki içkiye onu da yemekten sayıyorlarsa yani, biraz tutar yani çocuğu Kıra kraliçeye mi bırakıp gittiler baş başa mı yoksa ailece mi gittiler yok çocuğu bırakmışlar <gülüyor> çocuğu bırakmışlar ee, ama sinemaya gitmişler hafta sonu işte canım sinemaya mı gitmişler interstellar'a gitmişler <gülüyor> <gülüyor> interstellar'a gitmişler ondan önce de kiloyla köfte yemişler <gülüyor> Tabii kilo öyle değil pound poundla orada İngiltere'de öyle. Yani aslında şöyle e, bu daha şey yapılmamış 7 Aralık'ta düzenlenecek bir yemek. Hı -hı. Çocuğu bırakacaklar. Gidecekler yiyecekler gelecekler. Yok hayır hep beraber yiyeceğiz. Yani bu yemek herkese açık. İngiltere'de de mi parası... tadı ayrı olanın kabı ayrı olanın tadı ayrı oluyor Oktay. Tabii var öyle bir şey. Gerçi bu Amerika'da olacak galiba da. Oktay bütün e... devrelerini Oktay, yaktın ya. Hakikaten interstellar oldun ya. Niye ne oldu ya? Dün gece yediler edeyim. diyorsun. 7 yedi Aralık'ta yiyecekler diyorsun. Ne Bir zaman ya, mekan her şey birbirine girdi. Şimdi yani. şöyle. Dün gece bir şeyler yemişler. Ama evde yiyince <gülüyor> birbirinden gibi makarna yok. varmış onu yemişler. Ha, soğuk makarna. Ha, yani o onun, onun evde yiyecek şeyin de hesabını yani yapacak değil. Yalnız mi? makarna değil canım. Çok pis bir şekilde makarna salatası çekti Oktay. Makarna salatası mı? Makarna salatası. Soğuk oluyor bir Fahiro'da. Yes, Bence soğuk, çok güzel oluyor. Çok güzel. Baksana soğuk soğuk böyle. Hmm. Mm. Hmm. ile şeyin kusursuz uyumu makarnanın. Evet. Biraz da patates geldi ağzıma bak mayonezle patates beraber. Patates geldi ben rahatsız oldum. <gülüyor> onu çıkaracaktım. Yani onu ağzımdan çıkarmadım ama ikinci kaşığımda onu şey yaptım. Ee, e, 7 Aralık'ta <gülüyor> ben ikinci şansımı kaybetmek istemiyorum ya. Y Bu haberinle ilgilendik bak dikkat edersen. <gülüyor> Bayağı ilgileniyoruz yani. Patates salatasına bağlanacak konu diye korkuyorum. 7 Aralık'ta bak e, patates salatasından kısır'a gider, mercimek köftede sonuçlanır. İyi <gülüyor> Amerika'ya gidilecek. Amerika'ya gidecekmiş. Amerika turu yapacak çiftimiz. Tamam. Ee, çocuğu nereye bırakıyorlar onu soruyorum. Kadın Ceyiz hamile değil mi ayrıca? Amerika'ya götürüyorlar çocuğu da. Orada mı doğuracakmış? Çünkü Amerikan vatandaşı olsun. Çünkü geleceği kurtulsun. Bu İngiltere'den şey olacak hali yok. Hmm. Sen Andrews Üniversitesi için bağış toplanacakmış. Ee, ne bu 600. yılı kutlanacakmış. Hem de İskoçya'daki bu üniversite için bağış toplanacakmış. Bu bağış yemeğine katılmak isteyen kişilerin 2 kişilik özel bilet alabilmesi için ne kadar vermesi gerekiyor? Yemek bileti mi? Evet. Yemek Yemekli bileti. davetimize hoş geldiniz. Ve ama o sırada şeyler de olacak işte. Esnasında. Prens William'la eşi ha, Onlarla olacak. beraber toplu yemek yeme şansına sahip oluyorsunuz. Evet. Hem konuşma şansı olacak. Tanışma fırsatı bulacaksın. Onlar da seni tanıyacak. Ne diyeceğiz? Öyle o. açıklanıyorlar. Siz de bakarna salatasını seviyor musunuz? Prens. Mickey'e moduya girersin abi. 450 <gülüyor> kişilik bir kontenjanı <gülüyor> var. 450 kişiler nerede tanıyacak beni? Valla muhakkak büyük bir hareket yapmam lazım yani o tanışırken falan. Mesela Sarkozy ile e, kardeşi Oliver Sarkozy, Olivier Sarkozy e, hemen biletleri almışlar. Ondan Onu tanır sonra baş... canım Sarkozy'yi tanır da beni nasıl tanıyacak? Sen orada bir şey yapar. Ben yaparım. ne yapacağım bir espri bir şey yapmam lazım. Biz de prensiz aslında. <gülüyor> Biz ben, de baba tarafından prenses tight giy herhalde oraya Tide'le gidelim Ay Ben yani. de prensesler hep tightla gelecek diye sizi de yalnız bırakmayın <gülüyor> Bak ne kadar o güzel da. oldu Oldu mu sence Oktay? Bence pek olmadı başka daha daha güzel bir espri bence Frensin bu. aklına yer etmenin bir yolunu bulmam lazım. Sen olay çıkartır. Yoksa boşu boşuna Yemeğinden para vereceksin orada. Yemeğinden falan diye öyle bir şeylerle bir şey çıkar. 35 bin pound vereceğim. Bir tane uyduruk orada öv tabağına. 35 de değil var? 64 bin vereceksin. 64 bin dolar resmi Sterlin. Sterlin mi? Adam başı mı? Yok iki kişilik. İki kişi. İyi adam başı 32 bin 220 gibi. bin lira falan hesabı kolay. İyi. Ne var? 35'lik mi? İçki olarak. Abi 2 e, kade veriliyor. İki, Hı -hı. İkişer içki. Onun İki, dışındaki şeyler e, sen ayrıca ödüyorsun çıkıştan. orada Ama... garsona mesela bir 20 dolar vereceksin bu masayı biraz. <gülüyor> <yapacaksın>. <gülüyor> bu masayı biraz fişekle. <gülüyor> 20 dolar vermek diye. Hakikaten öyle bir şey Valla ne var. güzelmiş yalnız 65 bin pound edin. 64 bin pound edin. Hani benim şey lafım var ya. Yeri geliyor bir gecede harcıyoruz. Hakikaten tam yeri geliyor bir gecede harcıyoruz dediğim bir rakam. O yani. sadece laf mı Fahir yoksa gerçekten harcıyor geliyor, Çok soruluyor e, o soru bana. Yeri gelir hakikaten bir daha harcarsın. İşte böyle bir gecede harcanıyor ya. Gidiyor ne olacak? Sen dersin ki 220 bin lira bir gecede canım. Ha, bir yemeğe veriyoruz 220 bin lira. Masrafı çok prensliğin Ayy, masrafı çok. Olsun kardeşler de katılacakmış. Ama sağ ol Onlar teşekkür ederim. Onlar bedavadan mı? katılıyordur ben söyleyeyim Onlar size. Onlar bir şey yemiyor ki zaten. Ya, biz biz yiyip gireceğiz. Evet. Bir çay içeriz belki de bir şey. Hayır öyle bir bu tip yemekleri ünlüleri bedavaya katılıyor. Bizden istiyorlar 64 evet poundu garibanlardan. Bizde de para yok. Ne yapıyorlar bu parayı? Nereden buluyorlar yani? <gülüyor> Afiyet olsun diyoruz Afiyet şimdi. Olsun, 7 hayır. Aralık yaklaşırken Çünkü bir kere bir daha iş. duyuracağız. Hayırlı bu bir şeyi. iş. <gülüyor> Üniversite sonuçta. Üniversiteye yardım. Evet. Üniversiteye destek. Ne Bu üniversitenin radyosunu mu şey yapıyorlarmış? Yine kuruyorlarmış bir Radyosu, şey. Radyosu mutfağını İsmi. yapıyorlarmış abi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Bartler'lar, <gülüyor> Lesler bunları hiç düşünmüyorlar. O yıl sürecekmiş inşaatı. İyi e, hayırlısı olsun. Hadi reklam. Reklam. Reklamlardan sonra içinde teacher geçen bir şarkı dinleyeceğiz. Ben öyle hatırlıyorum. Ya. Bin yıldır dinlemiyorum şarkıyı. Hadi bakalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo Tümrüsü Modern devam ediyor sevgili severler buyursunlar Espriler Şakalar Espriler Şakalar esasında çeşitli duyurular evet e, programımızın en çok beklenen en hit alan e, bölümü. bölümü olan çeşitli duyurular Neyi duyuracağız? Benim nasıl hit alınıyor? Ee, bunu duyuracağım seni unutacağım. Evet, e, oktaya dönüyoruz hemen çeşitli duyurularda bu Çok hafta neler oluyor? Olayım. Bu hafta, bu hafta sonu e, Türkiye Zeka Vakfı'nın bir organizasyonu var biliyorsunuz. Evet. E, biliyorsunuz. Ne da. günü? E, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde yani kaba bir hesapla cumartesi ve pazara gelir. E, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde. Ee, Zeka ve Yetenek Kongresi Aa, Ben biliyorum ee, Zeka ve Yetenek Kongresi sunuculuğunu Oktay Demirci'nin yaptığı bir e, organizasyondan bahsediyoruz Aa evet vallahi bravo Fahir evet. ee, Ben çok takip ediyorum çok seviyorum o adamı ya. Çok teşekkür ederim ya o adam da seni çok seviyor <gülüyor> Fahir Oktay normalde böyle e, Zeka Vakfı'nın organizasyonlarında hep üçlü oluyorduk bunda e, yani, Bu sefer siz para vermediniz abi ben biraz para verdim Zekayla ilgili olduğundan mı? hani yani sen aramız... şey, Ayağımızı mı kaydırın? Onlar a aslında... Aranızdaki en zekiyi mi alıyorlar yoksa zekaya? Yok işte para e verdiğim ciddi. için. Para verdiğim Biraz için. Biraz para verdim. Biz de zekiyiz dedik. O da Yok. bir zeka göstergesi ama. Bak biz Bizim mesela aklımıza gelmedi. Aklımıza gelmedi. Yani zeka öyle... mı yetenek mi peki Oktay'ın para vermesi yoksa durum mu tamamen? Durumu vardı verdi. Tamamen durumla ilgili galiba. Yani para vermeden gelen e, kişiler de olacak. Ne zeka ne yetenek bu yalnızca durum. Evet özür diliyorum. Sen sunuculuk yapacaksın yoktay. Evet. Ee, böyle havada bazı laflar edebilirsin ve sonra <gülüyor> diye gülebilirsin orada bir, birkaç tane zeki olduğu bilinen adam gülerse herkes de onlar gülüyor ben anlamadım ama güleyim falan diyebilir o kibarlıklarından mı gülecek o zeki adamlar. Yok, zeki olduklarını göstermek zaki, için. Zeki oldukları için i̇şte o orada da. o zaman benim söyleyeceğim şey bir bir önemli şey... olacak. Yani Orada yani duru dururken mesela bir tek oraya takılı. Şey diyeceksin işte. Bu tavşan ve tilki ilişkisine benzedi <gülüyor> dersen ha diye güler. Ben mesela gülerdim. Ya şimdi bir tek ben anladım gibi. Yani Ege tabii senin Sen de çok fikirlerin var ama <gülüyor> yani bu kongrede bu tip fikirler çok şey olmaz sonuçta. Yani, evet. Seni de gibi. kırmak istemem ama ee, zeka ve... hakma, biz öyle şey bilmiyoruz Biz sadece patates sempozyumu sunmayı biliyoruz Kusura bakma <gülüyor> Zeka ve yetenek kavramlarını yerli yerine oturtmak Konuya bir ne taşı koymak e, Mihek, e, değil. Mihek değil. Ne taşı? E, sınır taşı. Put mu? Put mu? Değil. Çok, put taşı çok mı? kullanılan bir kavram değil ama ne taşı? Çok. Ne taşı? Hoş bir ifade. Iş, i̇şaret fişeyi. Evet, değil. işaret gibi düşün. Fahi doğru, doğru. Sembol. E, simge. E, şey olabilir. Böyle bir, şey, bir, şey, bir şey. Top şiyle, ağacını oradan 200 metre mi? Bir şey lamak denir. E, bir şey lamak. Bunu e, bur, bunu, bunu, bunu sınırlamak. Da, sınırlamak. Bunu da, yani ne demek? <gülüyor> hiza taşı değil mi hiza taşı hiza taşı diye bir şey duymadım canım şimdi onu uydurmayalım hiza taşı ne hiza taşı şey. var ya Avrupa yukasını hiza taşında dençilerin mağzaraları evet, evet. <gülüyor> ee, zekayı dakika, doğru anlamak anlarım sen beni bırak devam et oh oh hiza taşı hiza hiza düşürdüm <gülüyor> tak hemen yerine gelir o Hmm. Hiç evet. hiza taşı ben de duymamıştım daha önce ya <gülüyor> mihen taşının daha güncel ismi mi? Bilmiyorum ki. Hizat taşı, Mih hiza taşı kim mihen taşında da o hizayla mi? alakası yok değil mi? Ak aklıma yattı. Altını anlamak için değil miydi mehenk taşı dediğimiz şey? Mihen taşı. Sürdüğün zaman işte materyalin kıymetini anlamak için sürtülen taş mihen taşı. Öbürü hiza taşı. Şuradan top ağacın oradan yerine hiza taşın <gülüyor> 200 metre gerisinde ateşinde beni koru. Bak askeri terimleri oldum. de kullanmış Ateşin de beni koru dostum. değil. Ateşinde beni destekle. Bunu Ateş öğren. Yok. Ateş, Ateş yok. Ateşi unut. Zeka veya yetenek. Zeka ve yeteneğinle zekâ beni destekle. destekle. Zeka veya yetenek var. Türkiye'nin e, zeka testlerinin demode olmasından kaynaklanan sorunlar falan da konuşulacak. Ee, ondan Sen sonra ne diyeceksin kimler olacak o? peki? Kimler olacak? Kimler olacak? Kimler Sonucu geliyor? Oktay Demirci, Aa biliyoruz. Oktay kimler geliyor? Sana ne? Sana ne? Ah bu da burada kalmış. Evet madem serbest çağrışımdayız herkes istediği gibi konuşabiliyor. Kusura bakmayın. Ama benim serbest çağrışımım son 5 yıl içinde seninki 25 yıl önce, öncesine geliyor. Kusura bakma yani herkesin <gülüyor> <gülüyor> serbest çağrışımı kendine kadar. Bence serbest çağrışımda bir sınır getirmek gerekir mi? Tamam o zaman son 10 yıl. 10 diye... yıl içinden de Sen çağrıştır. Tamam 10 yıl içinde çağrışımı varsa Yani serbest çağrışımı sınırlamak çok zordur ya. Hem zeka hem de yetenek ister. Evet, kongre Doktor Yankı Yazgan'ın konuşmasıyla başlayacak. Doktor Yankı Yazgan'ın zeka ve yeteneği olan e, inancı ile ilgili bir konuşma. Ondan sonra What is şey, what is yetenek, what is zeka? Ezela Akay. Ayçe Alper Canıgüz zeka ve yeteneği konuşacaklarmış daha pek çok değerli isim ve tabii ki atölye çalışmaları atölye çocuğunu çalış kapan gelecek. Ne atölye çalışması ne sudoku mu? Hı, hmm. çocukların eee bir de şu şey var ya, şey küpü, zeka küpü. Fıçı fıçı fıçı fıçı fıçı. Çeviriyorsun da renkleri bir yere geliyor. Bu kadar denge. ses çıkmıyor bizim evde var. Siz hiç yapmıyorsunuz ki. Aa ben nasıl yapıyorum onu? Nasıl kaç yüzünü yapıyorsun <gülüyor> aynı anda? Iki. Aynı anda mı? Sekiz yüzünü. Nasıl sekiz yüzü? Bizimki özel. <gülüyor> Var ama onun bayağı çok yüzlüsü var. Onun çok güzel bir numarası var. YouTube'da falan yapıyorlar. Evet. Böyle bakmadan arkada yapıyor adam. Meğer onlar hep kamerayı tersten sen oynatmaymış. Sen hakikaten yapabiliyor musun Yağız? Hayır ben yapamıyorum ve sinirleniyorum. Evet o biraz yapamayınca Neyse ya. galiba. Evet. evet. İstersen ben götüreyim kongreye Sen getiriyor musun ha? Ha bu bu da arkadaş getirdi. Bunu bozmuş çocuklar. <gülüyor> bunu yapıp verir misiniz? Yalnız mi? onu sonlarda çıkarırım ben. Onu söyleyeyim de. En başta çıkar ya. En başta çıkarırsam ne alakası var lütfen gider misiniz derler diye şey olur. Senin ne açılıştaki espri? Açılıştaki espri zekalı. <gülüyor> sen merdivenden <gülüyor> düşsene. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah ya 5 basamak bak sen ne diyorsun? Ya Aslı merdivenden basam. düşme deyince Cenk'in durumu iyi değil mi? Evet uyanmış. Jenkins Cenk durumu başlamış. Konuşmaya evet. başlamış. Evet. Uyanmış. Hakikaten yemek yemiş. Arkadaşlar güzel uyumuş. haber oldu bize. O güzel, güzel haber oldu evet. Çeşitli haberler kısmında bunu da verebiliriz. Onu da verirler. Ee, çeşitli duyuruların son dakikalarında acaba... E, şey... Evet onu da verelim. Türkiye Zeka Vakfı'nın e, internet sayfasından e, bu kongre ile ilgili ayrıntılar ve kayıt olma imkanı var. tzv.org.tr oradan bulabilirsiniz sevgili Hayır, şey diyorum 29'unda 29'unda da var 30'unda da var abi 29 cuma ise geliyor 30'unda da toplam 30 sunum iyi uygulamalar ve projeler oturumları olacak 30 sunum çeşitli akademisyenler hocalar bu işin uzmanları onlar tamamen sunumlarla dolu ve atölye çalışmaları olacak sunum, sunum dedi olan... nokta yani stand up şey 29'unda stand up sunumda... gibi şeyler olacak İsteyen yani. herkes katılabiliyor değil mi buna? Tabii kayıt yaptıracak biletler kayıt. mesela bilet dönüyorum. var mı bilet? Biletler kayıt <gülüyor> bir kayıt ücreti, ufak bir kayıt ücreti veriliyormuş anladığım kadarıyla. Ee, ondan sonra katılabiliyorsun. Anladım. Mesela, Hayır Çocuğunu götürüyorsun. Çocuğun ne tip zekası var? Mesela onlarla ilgili şeyler var. Değil mi? Onu söylüyorsun değil mi Zekesat? Onu demiyorum da şarkı başladı ya. Ona... Ben, ha, ne ben... 29, Yok, 29 ben ne diyordun abi? 29-29 ne Nasıl denk getiririm ben? Halk for the teacher'ı çalsaydık güzel olurdu ama... Bak Van Helen'in başka şarkısı varmış burada. Güler Hukuk demiş ki George Michael'ın Father Figure şarkısında Teacher daha çok geçiyordu. Onu çalsaydınız ya demiş. Bogdan Sabatlar. Odan sabahlar. Radyo Turası sabahlar sabahlar devam ediyor. 9.43 oldu saatimiz. 24 Kasım 2014 Pazartesi sabahında. Espriler, şakalar tam kıvamında. Ay, <gülüyor> kalamadım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi yani bizde <gülüyor> empati yaptık resmen empati yaptık. Yapmacık gülüşte ustalaştıkça kendimden tiksintim artıyor ya biz de o tiksintiyi kendimizde yaşamayalım diye biz de zaten senin yanında yer alıyoruz. <gülüyor> ne zaman tiksiniyorsun peki? Gülerken mi gülün? Güldükten gülme, sonra. Bittikten sonra mı? Gülerken bir havaya Esnasında. giriyorum. Evet. Bittikten sonra böyle büzülüyorum bir kenarda ağlayasın. Gülerken biliyorum. zevk geliyor. <gülüyor> evet e, madem öyle azıcık da futbol diyelim çocuklar biraz futbol diyelim mi? Ay, fire, Ay, futbol ya, konuşan fire, kaldı ya? Var ya, yani aslında futbol değil konumuz, e, konumuz damat tıraşı. Ha, tamam onu konuşuruz. <gülüyor> damat tıraşı Gençler Birliği Başkanı İlha Avcı Avcı burası e, imam hatip mi diyerek sakal bırakan futbolcularına 25 bin lira ceza vereceğini açıklamıştı. Ee, İlk futbolcu olmamış. Valla böyle sakallı sakallı geziyorlar. Oktay sen de sakallı sakallı gezemeyecektin. Bu futbol. sakal modası hipsterler patlattı değil mi? Maalesef hipster ve e, şey muhteşem yüzyılın. Evet, o da kusursuz galiba. birlikteliği maalesef ki sakal muhteşem dünyasını coşturuyor. Kaç sene oldu Fahir ya? Oldu da işte kaç senedir? Son bir buçuk iki senedir bir yana kuşatmasına <gülüyor> sakala doyduk yani öyle Şimdi söyleyeyim. Muhteşem Yüzyıl bir dönemin bütün oyuncularını, gözde oyuncularını bünyesine kattı. Onlar da mecburen sakallı. Sonra sakallı, bütün oyuncular sakallı diyerek herkes sakallı. Herkes olarak. bir sakala döndü. Ama en çok Kemal Doğulu'ya yakışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Kemal Doğulu kim diyenlere hemen Kısa bir hatırlatma, bu tarz benimdeki, bu tarz benimdeki gençler, birliği futbolcuları dün 19 Mayıs stadında Karabük Spor'la 2-2 beraber kaldıkları bir maça. Şey Ege... Cillop gibi çıktılar damatlarısıyla. Çok özür dilerim Fai. Bir ara konu olarak. Tabii BTB uzmanı Ege biliyorsun aramızda. Ay vallahi değilim ya. Değil misin? Yani kaldıramıyorum. Ben ki leş şeyleri zevkte seyreden. Ama bir bu adam. tarz benimin esas özelliği tam bu söylediğin. Yani kaldıramamana rağmen... Benim bile takip kaldıramadığım etmez. bir şey olduğunu düşün. Ama oradaki jüri de tiksinmiş durumda. Yani ben bir... Ya bir onlar da mı tiksin diye bir, bir kısmın yani böyle seyrettiğim anlarda öyle bir şey oluyor. Vallahi çok yoruldum. Şu anda hepinizden tiksiniyorum falan diye laflar döndü. O işin birinci kuralı. O yüzden bence benim gözümde sen bu işin <gülüyor> uzmanısın. <gülüyor> o yüzden sana sormak istiyorum. Orada Değil. şey arasında bir kıskançlık var mı? Ee, jüri üyeleri Nur, arasında? Nur... E, Nur... Yerli Nur yerli, yerli, yerli taşta e, şey arada. İvana sert mi? İvana sert. Nur yerli taş kıskanıyor mu İvana sert'i? Ee, ne bileyim? Bence kıskansa yeridir. <gülüyor> Çünkü yani, yani yok ben sana sana göre nasıl olmalı diye sormadım. Ha, ben şu yani, ilişkilerini çok tartamadım. Çünkü cumartesi ben Selin'i uyuttum, salona geçtim. Bir ne varmış diye şöyle kanalları dolaşırken e, gene. Freak Show cumartesiydi. Herkes bir şekilde dolaşıyordu. Birisi ben anladım da çok uzmanı olmamama rağmen biraz anladım. Çizgi filmlere şey olduğumda. Birisi bu Ninja Turtles kılığında yürüdü. Hmm. Onun da Fatih Ürek Rihanna dedi. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Rihanna mı oldun sen dedi. Böyle, böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, Burama bir gel Zaten yiyip şey yapmıştım yani. O, o mizan sendir ya. Öyle o programda üzerinde olmayan şey var mı? Ben, Ölkü sertenin zayıflığı dışında. Şey böyle anlaşma öyle yapılmamıştır herhalde ya. Ben Ninja Turtle kılığına gireyim. Sen <gülüyor> bana Rihanna diye bir anlaşma yapamamışsın. Var mı Rihanna'nın ona benzer kıyafeti? Bilmiyorum e ben Rihanna'yı Rihanna Rihanna. da takip etmiyorum de zannetmiyorum Rihanna'nın. Rihanna takip edilmez mi? Ege sen de aşk olsun sana. Teenage Ninja Turtle kılığına gireceğine. Teşekkür ederim Fahir. Ara konumuzun sonuna geldik. Yardık burada Buyur, sonuna geldik. Yani Valla ben bile kaldıramıyorum. Ya. Neler neler seyrettik. Yok Allah yok hocam. sen bu, iş, bu laflar hep bu işin uzmanı olduğunu Arkadaşlar seviyorum. Gençler Birliği diyorum ben burada. Buyurun Fahir. Fahir. Çok özür dileriz. Valla şöyle takımın bir önceki. E, önceki ve sonraki halini görüyorum. Yemin ediyorum öncekinde yani böyle kirli sakallar. Kirli sakalı da geçmiş artık. Hani kirli sakalla sakal bırakma arasındaki o çirkin dönem var ya. Hı -hı. Hepsi öyle önceki iş hallerinde. Dünkü maçta bakıyorum hepsi cindo, jilet, jilet zımba ve e, rap şeklinde geliyorlar o hakikaten. O zaman kulübe berber geldi. Kulübe çağırmışlardır, kulübe adam çağırmışlardır berber. Benim dedem... Toplu tıraş törenimize hoş geldiniz. Rahmetli dedem eve berber çağırırdı. <gülüyor> Çocukken en özendiğim şeylerden biriydi. Niye? Çok mu şey... Ne bileyim, bileyim hep ben berberde çünkü tıraşı olurdum. <gülüyor> hay <gülüyor> hay hay <gülüyor> eve gelmesi... <gülüyor> Hayır hayır yani çok durumu iyiydi de böyle ben oraya Yo, gitmem o ya. adam buraya gelecek diye mi? Çünkü o daha masraflı bir şey bildiğim kadarıyla. O kadar bir dönem oldu. galiba çırağı olmuş dedemin de hürmeten geliyordu. Aaa ne güzel. Deden terlikçi değil miydi senin ya? Terlikçi mi? E Yok. kemer altında terlik satmıyor muydu? Yok o benim kariyer hedefim Fahir. <gülüyor> <Ha>, pardon. <gülüyor> O benim kariyer edildim de. Senin sinyarsın. deden neciydi? Ayakkabıcıydı. İşte dedilerimiz... Ayakkabıcı, detaylık ayakkabı aynı şey değil mi? Çok fark var yani. Değil. <gülüyor> değil. Biri kapalı, biri açık azı. olabilir. Benim dedem de ayakkabıcı olduğundan bunu hakaret O çok şarkı. iyi ya, siz ekibi kurmuşsunuz. Dedesi ayakkabıcı olanlar cemiyetine Herhalde hoş geldiniz. Orada bir mahcubiyet de vardı ya. Oktay'la şey yaptık zaten ilk karşılaştığımız şey zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ahi töreni yapmıştık. Şeyden de geliyor olabilir mi? Ayakkabıcı, yani çırağı dedim dikkat ettiyseniz. Sonra berber. Olmuş. Sonra sektör mü değiştirmiş? Adam berber olmuş. Herhalde bir mahcubiyet de vardı. Yarı yolda bıraktım diye mi? O öyle geçtim. mi oldu? Nasıl oldu? Ne yaptın? Ne yaptın? Belki de çok hassas çalışıyordu adam. Efendim dedi dedene. Bunu ben bu kösele gibi suratlarla çalışsam gene mesleğin devamı olur mu falan diye düşündüm İkisi de ama hassas canım. Hapsat zanaat. Yani evet Ege kösele deyince akan sular durur. Çünkü hakikâyı köseleden bahsediyoruz burada. Keşke ben biraz dedem esniği öğrenseydim ne kadar Elinde olurdu. bir altın bilezik olurdu. Sizin ayakkabılarınızı anladın. katlardım böyle. Katlar mı? Bizim ayakkabılarımızı bize ayakkabı yapsaydın BG. Vallahi yapardım. Ayakkabılarımızı o var olan dediğin, ayakkabılarımızı katlayacağına. O katlama dediğin ayakkabı satıcısının işe gel. Bizim dedelerimiz ayakkabı yapıcısıydı. Ben hiç görmediğim için nasıl yapıyordu bilmiyorum. Yani eski kalıplar malıplar kalmamış mı? Vallahi benim anneannem zamanında Alsancak'ta böyle dolaşırken birisi fırlamış dükkanından elini... O da mesleği bırakmış ama hmm. elini öpmüş Ayşe teyze falan filan diye dedemi çıraymış. Hala da onun şey... tabii işte, o usta çırakta first lady'lik önemli bir müessese. Ne denir o malzemeleri eşyaları falan kullanıyormuş hala o zamandan beri. Böyle bir şey ha, o işi bırak... yapıyormuş. Ha, tamam. O işi yapıyormuş ama tabii ne kadar üretiyor bilmiyorum. İşte, da. ben de keşke baba mesleği olan ciltçilikle devam etseydim de işte. Ciltçilik hala devam ederdi fahir ama plastik Sen... ciltler çıktı bozuldu diye. Baban ama ciltçiliği hobi olarak yapmıyor muydu fahir? Ek iş. Bankacı değil miydi senin baban? <gülüyor> Bankacıydı da ek iş. Bizim ailede <gülüyor> ek iş geleneği vardır ya. <gülüyor> mesela. <gülüyor> Şimdi valla radyocuyum ekiş Vay olarak esnafız Bizi de o şeyi aldın valla ekiş ya Ekişçiye soktun bizi de ya Bizi de aldım valla o kümeye soktun vallahi ekiş ama çok güzel bir şey değil mi ya <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey ya Bakın dinleyicilerimiz de düşünsene vallahi hakikaten öyle yani Ama ciltçilikte de ben fena değilimdir yani Bu şey var genetik olarak geçmiş bir cilt Yaptın mı cilt tabii Have you ever cilt yes once upon a time <gülüyor> İngilizce cilt yapıldı <gülüyor> <gülüyor> bir, bir üçüncü dükkan düşünür müsün? Dük. Mesela bizim dükkanında kullanmadığımız yere öyle bir şey söyleniyor çünkü hep elçilikler yani falan var ya. Evet onların gizli cilt yapılır. Everybody's cilt. E, Tabi. Yeah. Ne ba yaptın <gülüyor> Sofyal cil Ciltlik olarak? ciltçilik adını mı? Evet. Yani, cilt yaptım yani. Ne demek? Ya, Ciltlik adına ülkemizi yaptın? nereye taşıdım? Hakikaten ben çok merak ediyorum. Defter, bir kitabımı yaptım. Yok yok defter cilt dedim. Defter mi? Onlara kaplamak denir. Öyle kaplama, kaplama değil canım. Yani normal defteri Dikişli alıyorsun. Yapışlı mı? Ya dikişli tabii Çok ki canım güzel kavramlar dikişli dikişli. dikişli yoksa hem dikişli hem yapışlı da olabilir ya karton kapaklı falanlı böyle üstü şeyli falanlı filanlı ve Defter. yaldız baslam basmadı falanlı filan evde öyle. yapılabiliyor mu onlar ya evde yapılması biraz zaman alır yapılabiliyor canım Keskin sen on zaman varsa. yaptırdın mı nasıl yaptın e yapıyorsun canım bir şey kesiyorsun diyorsun. sonra oraya yaldızlı boyayla boyuyor musun canım a 4leri alıp katlayıp yapacak şeyimiz yok. Yani Fair o zaman sinirli yarın... bir cilt cildi o kadar ortak yani, özelliği sinirli olması sinirli Sinir çünkü benim... tıntın adamlar var yani orada ıstapayla şey yaptım güzel yaptım yani onu sen yarın bize güzel bir tarifini verir misin önce kullanılacak malzemeler hmm. alınacak malzemeler ondan sonra bir e, benim çünkü evde şey var hmm. dağılan getir, getir kitaplar var çok değerli yaparım ya çok değerli kitapları çok güzel ciltlerim ya i̇şte sen bana bir anlatırsan onu ben yaparım gibi geliyor Yapamam <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ki ben ayakkabı yapayım. Tam bak usta şeyi bu. yani. O zaman sen yap ben biraz ben şey yanında diye, durayım. Getir senin. onları ben şey yapacağım. Cık, gitmez abi. Buna böyle sen şey falan yapacaksın. Ha, yok abi gitmez ben sana güzel şey yapayım diye. Şu öğretmenler gününde bir karar verelim Faiz. Sen bize bir bu ciltciliği öğret. Tamam ben size ciltcilik, halıcılık ve arıcılığı öğreteceğim. Siz de bana Hı. ayakkabıcılığı öğreteceksiniz. Valla yarın şey konuşalım. Ee, meslek zanaat öğrenseniz hangi zanaatı öğrenmek isterdiniz diye. Tamam Tamam Yarın onu Fasafı su işlerimizi benim... bir kenara bırakıp Ama benim en çok istediğim şeylerden bir tanesi Yarınki konuya şimdiden girmek istemiyorum ama Tahta kaşıkçılık da benim en sevdiğim mesleklerden bir tanesi Süs mü yoksa Yok canım kullanımlık Şimşirden yapacağım yani, ki Nar yemelik mi? Ha? Nar yemelik mi? Anlaşılamadı <gülüyor> Çok çaba sarf edildi <gülüyor> fakat anlaşılamadı Ya şimdi narı şey yaparken tık tık tahta kaşıkla vuruyorsun ya Aynı kaşıkla yersin <gülüyor> Ne ben? Sizin beyninize hayranım. <gülüyor> adam malzeme mühendisi olduğu için ne ve malzeme? Yani onu neyle tıktıktıyorsa onunla yemeği. <gülüyor> disiplinler okudum. arası bir adam yani vallahi. dudanızı yapıştırmayın. Zevksiz olur. <gülüyor> Hafif böyle dişle. Değil Ne böyle dişle alacaksın onları? Jean-Paul Hart. <gülüyor> Kenin kaşındın. Ben demedim. Bu da herhalde son 10 yılın herhalde şeyi oldu, değil mi? Yani <gülüyor> serbest çağrışımda sınır tanımayanlar. Tahta kaşıkçılık konusu yarın devam edeceğiz. <gülüyor> evet. Evet bu konumuzu da kapatalım. Son bir haberlik. Son Bakti bir haberlik. Kaldı. Çünkü e bir Freddie Mercury daha çalalım bugün. Ee, jet bu Rotal'ın bak teacher'lı şarkısı varmış. Serkan onu söyledi bize. İlla sabah sabah bir Jet Rotal mı dinledi? Kim dinler sabah sabah Jet Rotal ya? Zeynep Hanım da şey demiş. Kesinlikle kıskanıyor. Ivana da bunu hiç sallamıyor. Bu da az önce konuşulan konular formunda. Ama Dün Ivana da. da yani Ivana. Ondan sonra... Ee, başka. Ben size son bir haber Hadi vereyim Berf, hayır, evet. ee, güzel köylü diye bir dizi var. Bu arada e, şeref meselesini izlemeye başladım. Hepiniz hayırlı olsun. Takipçisiyim. Onu ne zaman izlememiz gerekir mi onu? Dün, e, bence, dün, bence mi başladı? dün başladı. Bence izleyin. Derin bir bakarak olun. Bir dağlardan bakıyorlardı ben. Öyle bir sahne gördüm. Yani, ne anlatıyor Şeref meselesi? Herkes ondan başlıyor. Işte bunlar hiç şeyden İstanbul'a geliyorlar. İki kardeş falan filan aile, şey çocuklardan biri e uçarı haşarı haylas. Hmm. Yani kuzey ve güney dizisi. Kuzey gibi. ve güneyin e nereden versiyonu diyebiliriz? Nereden versiyonu? Sino yan, yan, yan, yanlı bir versiyonu var. işte yan versiyonu diyelim ona. Hmm. Ondan sonra değişik, güzel. E Artisteken. Artistler Kerem, artist Kerem ve artist Tolga ve Tanıyor Bekirga. muyuz onları? Vallahi Genç, görseniz sanırsınız. Kerem Burtin yeni de, şey Türkiye'nin yeni starları. Yeni starlarından en azından. Namzettiğim namzet, namzet şöyle söyleyeyim. Şu tahtı tahtını sallıyormuş galiba. Vallahi karın kasları olarak direkt sal, sallama Hemen olarak ilk döver. Mı, karın tabii, tabii. Hemen karın kasları yarı beline kadar yatakta sürekli gösteriliyorlar. Sen beğendin kadar. mi fayır yoksa bir laf mı soktun? İzlerim karın ya. kaslarını mı? Beğenmemek elde değil öyle şey. Hadi söyleyeyim. ya. Yani. Muhafazakar bir toplum olduğumuz için kadın memesi değil erkek göbeği mi göreceğiz önümüzdeki yıllarda bol bol erkek soyunmasında sıkıntı yok galiba Habire... erkek memesinde bir sıkıntı yok galiba evet yani öyle bir şey var o yüzden haberi deline. soyunan adam görüyoruz dizilerde bir tane kadın yok ama baya yakışıklı adamlar var yani öylesi ay ikisi de yakışıklı yani iki kardeşin ikisi de yakışıklı ne güzel kuzey ve güneyde o aynı şey yakalanmamıştı hani evet, öylece bir, bir, bir dengesizlik bir vardı pek var daha yakışıklıydı mı orada evet ee, ama şimdi ikisinde kuzey... pek kuzey... var değil miydi ya o ne o Kuzey ve Güney'de oynayan Patrick Svayze değil miydi? Yok ya Kıvanç Tatlıtu O da Patrick Svayze de öbürü... Ben Kuzey ve Güney diye öteki o şeyi Düşünüyorum iki saattir ne? Ne alakası da, var Tatlıtuğ'un çukur diyorum. dövüşçüsü olduğu diziden Bahsediyoruz. Orada kardeşim vardı Diyordum tamam ya, şimdi baraba, oturdu, oturdu Şimdi her şey yerine oturdu Bunların evet. adları ne Fahir? Bunların adları Çeşitli isimler. Şeref ve <gülüyor> <gülüyor> Ya onların isimlerini tam olarak Önemliyim. İlk bölümden bana bu kadar abanmayın Ama yani. Kızlar hani... kim? Kızlar güzelceme kızlar. Yasemin Elin falan filan var. Ondan sonra güzel, güzel ceme kızlar Güzel hep dizide zaten güzelceme kızlar, kızlar oluyor. Güzel kızlar yakışıklı olanlar. Güzel güzel böyle işte meseleyi halledecekler. Yaşlı sinirli kadın var mı? Sinirli kadın olmaz olur mu ya? Sinirli kadın olmayan diziye zaten ben şey yapmıyorum itibar etmiyorum. Kötü kalpli var mı dizide? Şüphesiz ki pek çok kötü kalpli var. O da var mı? Var. Bazı dizilerde hiç kötü kalp yok. Yok yok var burada. Var. Sevimli şaşkın var mı? var sevimli şaşkın da var minnoş sevimli şaşkın sevelim ben yani hepinizin kendinden bir parça bulacağı bir yer var bak Ege mesela sevimli Sevinmiş şaşkın, şaşkın. <gülüyor> kötü kalpli <gülüyor> On, ben yok sen kötü kalpli yok ben kötü kalpli, ya. Ee, kötü kalpli. <gülüyor> ne oldu şu anda ilk bölümde hafta izlediğimizde dükkanı soydular Ege'cim dükkanı soydular kuyumcu dükkanı soydular ama şu boylar vermek istemiyorum hafta içi büyük ihtimalle tekrar, tekrar da ee, ama ben güzel köylü kızından bahsedecektim ki hemen onu şey yapayım Gizem Karaca ee, seni seviyorum adamın filminde oynamıştı. Filmin galası için Kıbrıs'a gidecekti. Ancak Atatürk Havalimanı'na gittiğinde kimliğini unuttuğunu fark etmesiyle beraber çocuklar. Nerede bu kimlik diye. Ehliyetle geçilemiyor mu? Maalesef kimlik dizi çekimlerinin yapıldığı nerede kalmış? tek Sütüdyolu. Marmaris'te kalmış çocuklar. Ooh. Ve Marmaris'te kalan şey de affedersiniz 12 saatte anca ulaştırılabildi. Ve 5 uçak kaçırmasına rağmen Kıbrıs'a ulaştı fakat galayı kaçırdı galayı... çocuklar. Çıkışa gitseydi zaten filmi biliyorsunuz Diyor. Zaten filmi biliyor. Çıkışta da eğlenceye toplu şekilde katılmışlar. Hayırlı, uğurlu, kıdemli olsun. Kimseyi hava alanında kimliksiz komasın. Keyifler olsun diyoruz o zaman Fahir Bey. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. diyoruz evet. Yarın sabah buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili sanatseverler. Ne yaptık ya? Dur ya. De ne yaptık çocuklar? Bir gün mükemmel bir gün olacak.